Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evliyain ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mersalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Ramazan ayında kazanabilmek için Allah'ın ilk emri olan oku. Okumak için inşallah hep beraber Allah'ın El Efalül Hüsnasını anlamaya çalışacağız. El Efalül Hüsnâ ve aşk deyip başlayacağız inşallah. Daha önce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 okurken Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından değil, ef'alinden başlaması gerekir. Ef'aline şahit olması gerekir. Ef'al isimlerinden tecelli ediyor. Biraz önce izah ettiğim gibi biri birine merhamet ediyorsa rahim olduğu içindir. Yönündeki rahmet dalgalanıyor ona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 El-esmaül hüsnâ bütün güzel isimler, bütün güzellikler Allah'a aittir dedi. Kul bu isimleri Allah'tan almış. Bu isimler de hareket edince aynı şekilde Allah'a halife olmuş olur. Kullanmazsa, yapmasa ne olur? Halife olmaz. Onun için halife olabilmek için Rabbimizi temsil edebilmemiz için, ona ayna olabilmemiz için bu fiilleri bilmemiz gerekir.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 Bu müsaadeyi yapar. Ama buna razı değildir yalnız. Hun'un şükrüne razıdır. imanına razıdır. Evet. Allah fealdır. Feal, Allah'ın isimlerindendir. El-esmaul-husdudundur. Dilediğini yapan. Özellikle Allah neden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 Bir de ne buyurdu? O yaptıklarından mesul değildir. Ona hesap sorulmaz. Dilediğini yapar. Ama ondan başka herkese hesap sorulur. Yaptıklarından hesap sorulur ve yaptıklarının bir karşılığı vardır. Ama kimse Allah neden böyle yaptı diyemez. ne demek istiyor? Bana itiraz etme. Nasıl bir muamelede bulunursam bulunayım. İster sana, ister başkalarına, ister bütün mahlukata. Neden Allah böyle yaptı deyip Rabbine hesap sorma. <gülüyor> hesap sorma makamında değilsin. Hesap sorma makamında olan Allah'tır. Ve siz hepiniz mutlaka hesaba çekileceksiniz.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 Öyle imtihana tabi tutuyor. Evet, yerde gökte güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan evet birçok'u Allah'a secde eder buyurdu. Birçok'u üzerinde de azap hak olmuştur dedi. Allah kimi aşağılık kılarsa hiç kimse onu yüceltemez.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 Biliyorsunuz. Alak suresidir. İkra bismi rabbi kellezi halak diye başlıyor. Fiilleri buradan öğrenmeye çalışacağız. Tehal ismini söyledim. Çünkü ef'alul Hüsnayı anlayacağız. Allah'ın kulünü nasıl sevdiğini o sevgisini ona nasıl gösterdiğini de beraberinde anlayacağız ki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 Fiile sen başladı dedi, oku dedi. İkra Bismillah Bilkellezi kral. Okurken yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi. Bu bu kadar değil yalnız. Kral insanın min arak. Biliyorsunuz ayetler geldiğinde bizde kadar geldiğinde de bu böyledir. Harfler hareketsizdir. Harekeyi sonradan koymuşlar.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 Her bir kişiye tek tek iner. İkisi beraber olmalıdır. Hem kişiye iniyor hem emir için. Her bir emir için iniyor aslında. İkrae bismi rabbi kellezi halak. Halak yarattı. Fiildir bu. Oysa ki önce fiilin failinin olması gerekir. Ondan sonra halakal insana min alak denmesi gerekirdi.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 Fıtratına yazmış, gönlüne yazmış, aklına yazmış, hafızana yazmış. Yazıyor, talim ediyor. Talim ettirmeye devam ediyor yalnız. Elleme talim ettiriyor. Karem talim ediyor. Talim ederken gösteriyor. Kendini ona gösteriyor. Ona tanıtıyor. Onun üzerinde kendini ona gösterip tanıtıyor.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 beni böyle muhabbeten, aşktan yaratmışım, ilgimden, arakamdan yaratmışım. Eğer bir de sana böyle kerim olarak ikram ediyorsam, kerim olarak ikram etmişsem kendini ikram etmiş. Bir de talim ettiriyor. 3 ayette bunu söylüyor. Alemel insane malem ya ya'le. İnsana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 Ben şahidim ya da eşhedü en la ilahe illallah derse ne olur? Öyle buyurdayt kelime de. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Başka kim şahadet ediyor? Melekler şahadet ediyor. Başka müminler şahadet ediyor ve etmelidir. Böyle şahadet edince ne olur?